Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu anda bizi internet üzerinden takip eden bütün kardeşlerime de selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Elhamdülillah uzağı yakın etmek mümkün. Onlar da sanki buradaylarmış gibi bizimle beraber bu güzel sofraya eşlik edecekler. Hepsine buradan selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyor. Onların üzerinden de meclislerde bulunan diğer kardeşlerimize inşallah selamlarımızı gönderiyoruz. Bu hadis derslerinin yanlış hatırlamıyorsam 14. hadisi. Mehmet'im sizde var değil mi kitap? Bir 14. hadise bakar mısınız? Benim hatırımda öyle var. İyi ve kötü evet, iyi ve kötü çığır hadisi. O hadisi okuyacaksınız zaten. İnşallah biz burada iyi bir çığır açmışızdır. Sizler de bu işin en önemli faillerisiniz. Bir hayır adına bir şey başlatılmıştır. Devam ettiği müddetçe nasiplenenler çoğaldığı müddetçe bu teker döndüğü müddetçe inşallah hepimiz nasiptarız. Düşünün bizim amellerimizin ne kadar bir değeri olduğu konusunda hepiniz benimle aynı şeyi söyleyeceksinizdir. Allah'a sunacağımız çok değerli amellerimiz yok. Amellerimize hiçbir zaman da güvenmedik zaten. Ama değil mi ki böyle müjdeler var? Sebep olan yapan gibidir. İyi bir işe öncülük eden o iş yapıldığı müddetçe de sevabından nasiptar olacağını Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bize müjdelemiştir. Biz de umuyoruz beklentimiz o düzeyde ki Cenab-ı Hak inşallah korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail kılsın bizleri. Ve hepimiz inşallah bu başlanan hayır yolunda, hayır yolculuğunda işin neticesinde gülen, saadete eren o güzel insanlar taifesine katılmayı bizlere de nasip etsin inşallah. Sizi tenzih ederek söyleyeceğim ama biliyorum hislerinizin tercümanı ben olduğum için o s şu anda kürsü bana kaldı. Onun için siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. İsterseniz siz buna riyakarlığın başka bir ifadesi deyin İsterseniz buna mütevazilik söyleminin altında başka şeyler içinde olduğunu zannedin. İsterseniz halis bir niyetle Söylenmiş bir söz olarak kabul edin Nasıl ederseniz O sizin bileceğiniz iş Ama Mevla dilleri bildiği gibi Kalplerde saklananları da biliyor Hiçbir zaman Ben bu işin adamı Olduğumu zannetmedim Hele muallimlik gibi Gerçekten Peygamber aleyhissalatü vesselamın Yaptığı işin Aynısını yapma gibi Bir makamın bir seviyenin adamı olduğumu da hissannetmedim. zannetmedim. Biliyorum ki siz de aynı duygulardasınız. Ama ne yapalım ki bu iş bize kaldı. Ne yapalım ki Allah bizi bu noktaya sevk etti. Geldiğimiz şu noktada bu iş bize kalmış diye biz de bu işin hakkını vermeye çalışıyor. Onun gayretini veriyoruz. Her ne kadar biz bu işin layık olmasak da ve hayatımızın sonuna kadar da layıkı olmadığımızı düşüneceksek de her ne yaparsak yapalım hiçbir zaman biz bu işin tam anlamıyla hakkını vermediğimizi itiraf edip söyleyeceğiz zaten söylesek de vazifeden kaçacak bir halimiz de yok. Ya kendi yerimize bizden daha iyi insanlar yetiştireceğiz ki bu hepimizin üzerine bir vazifedir bunu yapıp o insanlar geldiği zaman. ''Geç kardeşim burası senin hakkın.'' deyip işi ona tevdi edeceğiz. Ya da bu işi sonuna kadar adam gibi yapmanın gayret ve mücadelesini vereceğiz. O halde bizler hasbel kader muallimler olarak şu anda toplumun önüne çıkmış, en azından sözümüze, sedamıza icabet eden 3, 5, 10, 20 neyse sayısı o insanlara bir şeyler anlatma noktasında gayret içerisindeyiz. Ara ara durup bu işin muhasebesini de yapmak durumundayız. Bu hepimizin üzerine bir vazifedir. Attığım adım, söylediğim söylem, dile getirdiğim hakikat, mensup olduğum dava, Hz. Adem'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlerin ortak davası olan Risalet davasıydı. Ben de bu davanın 21. asırda İstanbul'da, Ankara'da, Çorum'da, Urfa'da, Batman'da, şurada burada ya da dünyanın başka bir yerinde. Ben de bu işin halkalarından bir halkasıyım. O halde ben ne kadar bu işin hakkını veriyorum. Ne kadar kametimle kıraatim birbiriyle dengeli yürüyor. Söylemim ile hayatım ne kadar birbirini destekliyor. Ne kadar söylediklerimi yaşıyor. Yaşadıklarımı söylüyorum diye bu sorgunun altında inlemek durumundayız. Bu inlemeyi bizler bir an olsun eğer devreden çıkarırsak Allah korusun işin bereketini de rahmetini de netice itibarıyla akıbetinde alacağımız şeyi de kaybetmiş oluruz. Onun için benim aczane size tavsiyem bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve bu muhasebe her zaman hayatınızın en önemli muhasebesi olsun. Biz bugün aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize gösterdiği muallimlik çerçevesinde bu işi yürütmekle götürmekle mükellefiz. Eğer mesele muallimlik, muallimlikse Efendimizin şu sözünü hiçbir zaman unutmamalıyız. Ben alemlere muallim olarak gönderildim. Ben zorlayıcı, işleri yokuşa süren ya da sizi zora düşüren işleri yapan değil bilakis size muallim olarak gönderildim. İbn Mace'de, Darimi'de geçen onlarca bu manada hadisler efendimizin asli vazifesinin ne olduğunu bize beyan ediyor. Biz de o vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Hatta İbn Mace'de Abdullah İbn Amr'ın bu hadisi aktarırken Olayın sebebi vuruduna dair bir bilgisine de şahit oluyoruz. O da bizim için çok önemli. Girmiştir Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bir gün Mescid-i Nebevi'ye. İki halkayla karşılaşmıştır Mescid-i Nebevi'de. Bir tarafta ibadet edenler artık ne haldeyseler, nafile namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar neyse onların o hali. Bir tarafta da ilim tedrisatıyla uğraşan sahabiler. İkisi de hayırdadır demiştir ama kendi yerinin ilim tahsil eden, ilimle uğraşan insanların yanı olduğunu söylemiş. Oraya otururken de ben ancak muallim olarak gönderildim hadisini orada beyan etmiştir. Dolayısıyla orada Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o sözü ki o sözünü başka yerlerde de beyan buyurmuştur. Ama orada o sözü tekrardan söylemesi ve yerinin ilim tahsili için gayret edenlerin yanı olduğunu söylemesi asli vazifesine bir vurgudur. Bugün bizler de o vazifeyi yapma adına ortaya çıkmışız. Bizler de böyle bir vazifenin en azından icrası konusunda bir adım atmışız. O halde aleyhissalatü vesselam Efendimizin muallimlik meselesini Muallimlik vasfını çok iyi anlayıp kavramak durumundayız. Biliyorsunuz Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beş temel vazifesinden bahseder. Bu vazifeler tebliğ, davet, talim, teskiye ve beşincisi neydi? Tebliğ, davet, teskiye tebiyin ve e, talimdir. Bu beş tane görev aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın muallimliğine de bir yönüyle vurgudur. Bütün hepsi muallimlikle alakalıdır. Tebiyini siz muallimlikten ayırabilir misiniz? Talim zaten bizatihi muallimlikle alakalıdır. Tebliğ ve davet de yine bir şekilde muallimliğin farklı bir biçimde tezahürüdür. Teskiye biraz daha farklıdır ve efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e belki has kılınabilir. Ama görevlerinin hepsinin aslında tebli ile, teb davetle şunla bunla alakalı olsa da muallimlikle ortaya çıktığını çok bir, iyi bir biçimde anlayabiliriz. Öyleyse eğer bizim efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in muallimlik meselesini çok daha iyi anlayıp bu talim meselesini kendi dünyamıza taşıma adına gayret içerisinde olmamız gerekir. Bu çerçeveden bakarsak iki soruyu sormak durumundayız. Birincisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam neyi talim ettirmiş neyi öğretmiştir? İkincisi bu öğrettiği şeyleri nasıl öğretmiştir? Madem muallimliği konuşacağız Madem onun hayatının çerçevesinde biz de bir yönüyle hayatlarımıza bu işin izini taşıyacağız. O halde bu iki soruyu sormak durumundayız. Efendimiz neyi talim ettirmiştir, öğretmiştir ve bu yaptığını nasıl yapmıştır? Neyi sorusu zaten işin mahiyetini bir yönüyle muhtevasını bize öğretecek. Nasıl olması da bir yönüyle bize İşin usulünü, uslubunu öğretecek. Şimdi o sorulardan ilkini bir daha sorsak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam neyi talim ettirmiştir, neyi öğretmiştir sorusunu sorsak. Bir kere şuna genel anlamda bir cevap vermek durumundayız. Varlık neyi biliyordu ki o gelmeyene kadar? Birçok şeyi Efendimiz Aleyhisselatu vesselam öğretti. Kendinden önce öğreten peygamberler gibi ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hatemen nebiyin olduğu için bu işin son mührü olduğu için bu işin kemal noktası olduğu için birçok şeyi de alem onun eliyle onun vesilesiyle öğrendi. Ama biz yine özel bir manada neyi öğretti sorusunu sorduğumuz zaman birçok cevap verilir de ben size beş şeyi söyleyeceğim o beş ilke çerçevesinde Efendimiz'in öğrettiklerinin ne olduğunu da anlamaya çalışacağız. Birincisi vahiden mahrum olan yüreklere vahyin mesajlarını taşıyarak Allah'ın muradının ne olduğunu öğretmiştir. Cebrail Efendimiz aleyhissalatü vesselama Kur'an'ı getirdi ve Kur'an'ı öğretti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onu alarak varlığa öğretti. Sadece tebyin etmedi, sadece tebliğ etmedi. Hepsini yaptı. Tebyini de yaptı yani beyan etti, açıkladı. Tebliğ etti, iletti. Başkalarını davet etti. Bir de bunların hepsinin üzerinde insanlığa bunu talim ettirdi Efendimiz. Eğer onun talimi olmasaydı. Varlık Kur'an'ın gerçek manada anlamını manasını nasıl anlayabilecekti? Sadece lafız olarak olsaydı da Efendimizin talimi olmasaydı biz ne kadar anlayabilecektikse o kadar anlayacaktık. Onun için en başa alacağımız şey budur. İkincisi şekle ve sadece görünene takılıp da işin iç yüzünü ve özünü ihmal edenlere hikmeti öğretmiştir şekle ve sadece görünene takılıp da işin iç yüzünü ve özünü ihmal edenlere hikmeti öğretmiştir. Nasıl Kur'anı öğretmişse hikmeti de Efendimiz Ali Vesselam öğretmiştir. Hikmetin açılımına girsek zaman baya gidecek ama ihtiyaç olursa sorularınızla açarız onu. Üçüncüsü nasıl kulluk edileceğini bilmeyenlere bu işin yöntem ve usulünü hayatı ile göstererek öğretmiştir. Nasıl kulluk edileceğini bilmeyenlere bu işin yöntem ve usulünü hayatı ile göstererek öğretmiştir. Kulluğu Kur'an vaz ediyor ama Efendimizin rehberiyetini devre dışı bıraktığınız zaman tam anlamıyla o kulluğun nasıl yerine geleceğini bilebilir misiniz? Hz. Esma validemizin daha peygamberlik gelmeden haniflerden olan Hz. Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl'in bir duasını aktarıyor bize. Çok önemli bir duadır o. Onu gördüm diyor Kâbede dua ediyordu ve duasında şöyle söylüyordu. Ya Rabbi diyordu biliyorum ki kavmimin şu anda inandığı din senin İbrahim ile gönderdiğin din değil. Çünkü o din o din değil ama ben sana nasıl kulluk edileceğini de bilmiyorum. Ne olur gelecek son peygamberi gönder gelsin ve bize kulluk yollarını öğretsin. İşte Zeyd İbn Amr'ın oradaki o yakarışı aslında peygamberlik müessesesine olan ihtiyacın hanif bir insanın lisanıyla beyanıdır. Gerçekten de böyledir. Mesela biz Kur'an'ı okuduk. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarını dikkate almadık. Nasıl abdesi öğreneceğiz Maide 6. ayetten? Nasıl öğreneceğiz Nisa suresindeki ilgili ayetten teyemmümü? Namazın mesela kılınacağını onun rehberiyeti olmadan nasıl öğreneceğiz? Kim bize söyledi de akşam namazında, yatsı namazında, sabah namazında kıraattin cehri olacağını da öğle namazında ikindi namazında sırrı olacağını sessiz olacağını kim söyledi kim bize bunu öğretti de biz namazın her bir rüknünü her bir şartını şu anda yaptığımız şekliyle yaptık peygamber aleyhissalatü vesselamın rehberiyeti sadece namazda değil ki bugün siz zekatla alakalı Hadisleri alt alta toplasanız tam böyle kocaman bir kitap eder. Hiç açıklamalarına girmeden nisap miktarlarını neye zekatın düşüp neye düşmediğini nasıl zekata konu olup olmadığını bunların hepsi Efendimizin beyanıyla ortaya çıkmış bir şeydir. Siz bunlardan birini ihmal ettiğiniz zaman ne ibadet adına bir şey kalacak ne ahkamın uygulamasına dair bir şey kalacak. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize kulluk edileceğin edilmesinin yollarını ve yöntemini o rehberiyet noktasında gösteriyor ve öğretiyor. Onun talim görevi bir yönüyle bize bu işin nasıl olacağına dair de bilgileri veriyor. Dördüncüsü neye ne kadar nereye kadar değer verilmesi gerektiğini öğretmiştir. Neye? ne kadar, nereye kadar değer verilmesi gerektiğini öğretmiştir. Bugün şu yaşadığımız dünyada en ciddi sıkıntıyı değerler sıralamasında çekiyoruz. Değerler sıralamasını Rabbimizin istediği gibi tanzim edemediğimiz için bakın Rabbimizin önemsediği ve öncellediği nice mesele bizim hayatımızın sonlarında Gereksiz olan ve hiçbir değeri olmayan nice şey ise bizim hayatımızın ilklerinde evveliyatında yer alıyor. Biz eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manadaki rehberliğine yeniden müracaat etsek neye değer verileceğini mahiyet itibariyle tespit edebiliriz. Ne kadar ölçüyle alakalı bir ifadedir nereye kadar ise sınırdır. Bunların hepsini Efendimiz Aleyhissalatü vesselam bize öğretir. Ve bu alan rehbersiz olmaz. Bu alan bizati birinin fiili rehberliğiyle anlaşılabilir. Yoksa siz bunu kendiniz okuyarak sadece kaynaklardan, sadece belli metinlerden elde edemezsiniz. Bizi, biri size fiili olarak rehberlik edecek, bu işi gösterecek. Siz de o gösterilen ilkeler dairesinde değerler sıralamasını yeniden tanzim edeceksiniz beşincisi kurulması ve devam ettirilmesi en zor olan dünya ve ahiret dengesinin nasıl olması gerektiğini öğretmiştir kurulması ve devam ettirilmesi en zor olan dünya ve ahiret dengesinin nasıl olması gerektiğini öğretmiştir çok Kolay bir şey değildir bu dünya ve ahiret dengesi zaten baktığınız zaman görürsünüz kelam kitaplarına peygamberlerin gönderiliş gayeleri anlatılırken kulluk tebliğ güzel örnek itiraz kapısını kapatmak beşinci e, gaye olarak beşinci özellik olarak da dünya ahiret dengesini temin diye verirler bize. Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber yaşamalarına rağmen sahabe-i kiramdan bahsediyorum bakın. Bir an olsun Efendimizin rehberliğini göz ardı ettikleri anda dünya ahiret dengesini sarsıyorlar. Hatırladınız mı bu cümlemden kimleri kastettiğimi? Mesela Ebu Derda radıyallahu anh. Mesela Osman bin Mazun. Mesela Selman-ı Farisi, Abdullah İbni Amr. Bunlar zühd yönüyle İbadet noktasında sahabenin içerisinde öne çıkmış isimler. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konudaki rehberiyetini dikkate almadıkları anlarda Kur'an'dan okudukları dünya ahirete ait ayetlerde kantarın topuzunu ahirete doğru Çünkü sahabeden bahsediyoruz bizde tam tersidir. Ahirete doğru kaçtığı için ne yaptılar? Öyle yaptılar ki Sabahlara kadar namaz kılanlar sürekli günlerini oruçla geçirenler böyle yaparak da ailelerini ihmal edenler Hayattaki sorumluluklarına biraz olsun göz ardı edenler ve bu bilgi Efendimiz aleyhissalatü vesselama intikal ettiğinde Onları çağırıp itidal noktasına daveti var onların ve birçok sebebin üzül kitabına bakın Ahşap Suresinin 21. ayetinin "Laqadkane la kumfi Rasulillahi usvetun hasenetun" ayetinin bu hadise üzerine indiğini söylüyor. Biz bugün bu ayeti okurken zeminde olan seviyemizi yukarıya doğru çekmeye çalışıyoruz. Dikkat buyurun. Ama sahabenin bazıları yukarıda olan seviyelerini aşağıya doğru, yani itidal çizgisine çekmek için o ayeti dinliyorlardı. Efendimiz ben size güzel örnek değil miyim? Ben de Allah'a ibadet ederim uyurum da hanımlarımla beraber de olurum. Rabbimle baş başa da kalırım. Oruç da tutarım iftar da ederim. Her hak sahibinin sizde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını verin diyerek onları uyarmıştır. İşte bu iş rehberiyet adına Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Dünya ahiret dengesinin temini noktasında nasıl önemli bir noktada durduğunu bize beyan eder. Ve bunu ihmal ettiğiniz zaman da bazen dünya tarafına bazen ahiret tarafına işin ucunun kaçtığının da en önemli bilgisini ve örneğini bu meselenin üzerinden alabiliriz. İşte biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne öğretmiştir neyi talim ettirmiştir sorusuna Bunları cevap olarak verebiliriz. Peki nasıl sorusunu soralım? Ben biraz uyanayım ki sizi de uyandırayım. Yorgunum biraz size de sirayet etti o yorgunluk. Canlandırayım ki asıl almamız gerekenleri alarak inşallah talebelerimize buradan götüreceklerimizi götürebilelim. Nasıl talim ettirilmiştir sorusuna da yine beş maddede cevap vereceğiz. Bunların hepsi bizim bugün muallimlik noktasındaki bazı adımlarımızı gerçek manada nebevi ölçütlere inşallah getirecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl talim etmiş öğretmiştir. Bir tatbik, iki tedriç, üç tadil, beş tasih, altı taltif. Atladın mı? Evet. Tatbik, tedric, tadil, tasih, taltif. 5 tane. Birincisi neydi? Tatbik. Bizatihi göstererek öğretti efendimiz. Hemen hatırlıyoruz o hadisi. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öyle kılın. Haccın menasikini benden alın. Bakın ben nasıl yapıyorsam öyle yapın. Tatbik sahasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sözden daha fazla amele öncelik vermiş Bizatihi fiille öğretmiştir Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin Yaşayarak öğrettikleri Söz ile öğrettiklerinden daha fazladır Bu cümlemi bir daha tekrar ediyorum Yaşayarak öğrettikleri söz ile öğrettiklerinden daha fazladır. Onun için bazen ahkama konu olan bazı meselelerde Efendimizin sözü aranmaz fiiline bakılır. Çünkü o alanda söz yoktur bizatihi fiil vardır ve fukaha o fiiller üzerinden alacaklarını alırlar. Dolayısıyla bugün muallimlik noktasında olan insanların da yapması gereken budur. Birkaç örnek vereyim mesela Amr ibn Şuayb dedesinden naklediyor. Zatın biri geldi, ashabın birçokları da o mecliste. Ya Resulullah dedi, nasıl abdest alınır? Bana öğretir misin? Efendimiz ona tarif edebilirdi. O anda o zemin müsait de değildi. Ama efendimiz bir şeyi öğretme adına bunu yapacak. Bir su isteyecek. Ve o soru sahibine diyecek ki beni izle. Efendimiz orada güzelce bir abdest alacak. Ve sonra dönüp diyecek ki işte abdest böyle alınır. Ne bundan fazla ne bundan eksik. Ne yaptı? Fiil ile ortaya koydu. Bizatihi yaşayarak o sorunun cevabını Efendimiz ortaya koydu. Zaten abdestin Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan nasıl alındığına dair en önemli Hadislerden bir tanesi de budur Ebu Davud'da geçen bir hadis Başka bir rivayet zatın biri geldi Müslim'de geçiyor bu rivayette Ya Resulallah dedi beş vakit namazın vakitlerini bana gösterir misin? Kavmime gideyim ben de onlara öğreteyim Efendimiz o sorunun sahibine dedi ki iki gününü bizim yanımızda geçir namaz vakitlerini öğreneceksin Zat iki gününü efendimizin yanında geçirdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birinci gün beş vakit namazı ilk vakitlerinde kıldı. Diyelim ki bugünkü ifadeyle konuşalım tam ezan okunur okunmaz. İkinci gün beş vakit namazı son vakitlerinde kıldı. Yatsı namazını son vakitinde kıldırınca döndü cemaate dedi ki Namaz vakitlerini bize soran zat içinizde mi? O zat öne çıktı. Evet ya Resulallah benim dedi. Efendimiz dedi ki işte vakitler böyledir. Birinci gün ilk vakitler, ikinci gün son vakitler. Şimdi fiili anlamda bu tatbiki gören biri. Artık zihninde sıkıntılı bir hal kalır mı? Bizatihi gördü. Efendimiz deseydi güneş işte şu noktaya gelince, ay şöyle olunca, işte şöyle ol bugün fıkıh kitaplarımızın bize aktardığı o ayrıntılarla tarif etseydi ki Etti de onları da ayrıca etmiştir. Bazı hadislerde o ayrıntılar da var. Belki o muhatap anlamayacaktı ve aklında tutamayacaktı. Ama iki gün uygulamalı olarak gördüğü için unutmayacak bir hale aldı ve o bilgi alarak gitti. İşte tatbik sahası bunun için çok önemlidir ve efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu alanı çok fazlaca kullanmıştır. İkincisi tedric nedir tedric kademeli olarak planlı olarak basamak basamak bir şeyleri yapmaktır. Ya hep ya hiç mantığından Kendisini kurtarmaktır. Belli bir seviyeyle insanlara seviye kazandırtıp o seviyeden kemal noktaya doğru yürümektir. En başta kemali istememek bu mümkün de değil. Kemale yani iyiliğe kamil noktaya bir istenilen seviyeye varabilmek için basamak basamak o işi halletmek gerekir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yapmış ve bunu... Yapılmasını da sahabeye çok farklı usluplarla farklı fiili örnekliklerle göstermiştir. Bakın tercümanın Kur'an olan İbn Abbas Efendimizden bunu çok iyi öğrendiği için ilk bakışta pek alakası olmayan bir ayeti nasıl yorumluyor? Ali İmran 79. ayet ayette mealen Rabbimiz diyor ki öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz Kitap sayesinde rabbaniler olunuz, rabbaniyun ifadesini yorumluyor İbn Abbas. Soruyorlar ona ne demek burada? Rabbani odur ki insanlara büyük ilimlerden önce küçük ilimleri öğretir. Ne yaptı? Tedriciliği nazara verdi. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği hakikati başka bir biçimde beyan etti. Yani insanlara seviyeleri nispetinde konuşun. Akıllarının alabileceği şekilde hitap edin. Neyi ne kadar algılayabileceklerse meseleyi öyle sunun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu, bu manada fiili örnekliğini de bize göstermiştir. Geçen ders hatırlayın ilk yaptığımız Derste ben onu size aktarmış olmam lazım özellikle muallim noktasında 10. maddeyi söylerken yanlış hatırlamıyorsam aceleciliği ve başarı hesaplarını bir kenara bırakmalı. Sabrı, sabrı ve beklentisizliği hayatına hakim kılmasıdır muallim derken bu işi nasıl yaptığını söyledim 3 basamakta. Bir daha tekrar edelim onu meseleleri basitten zora doğru anlatırdı. Zor olanı öne almazdı Efendimiz yani insanların algılayabilmeleri için en basiti ne ise onu öne alırdı zorlaştırmayı onun arkasına koyardı ki anlayabilsin muhatap. İkincisi ön bilgiden gayeye yürürdü bir şey öğretecekse Efendimiz önce bir ön bilgi verirdi sonra asıl varmak istediği noktaya sözü getirirdi mesela sorular sorardı sahabeye. Müflis kimdir derdi. Dikkatler bir anda toplanırdı bir noktaya. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlardan bir iki cümle duyduktan sonra asıl vermek istediği mesajı onun arkasından verirdi. Bir ön bilgiden sonra da gayeye doğru yürürdü. Üçüncüsü müşahastan mücerrede doğru yürürdü. Ne demek bu? Müşahas olan yani görünür şeylerden Görünmez şeylere doğru yürürdü. Selamun Aleyküm Selam daha ilk gördüğün adama eceli anlatmazdı. Kader meselesini anlatmazdı. Ruhu anlatmazdı. Bir seviye işiydi bu. Belli bir seviyeye geldikten sonra anlatırdı. Hele hele karşıda muhatabın kim olduğunu bilmediği zaman dinin ittifaklarından bahsedeceği yerde İhtilaflarından sözü açarak adamı geldiğine geleceğine bin pişman etmezdi. Bir şekilde muhatabını tanır o muhatabına göre konuşurdu. İşte bunların hepsi tedricilik başlığında anlaşılması gereken şeyler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda çok titizdi ve gerçekten de sahabenin de aynı şekilde davranmasını istiyordu. Sahabe bunu çok iyi anlıyordu bakın size iki tane örnek vereceğim Cündüb bin Abdullah'tan ve Abdullah İbni Ömer'den İkisi de değişik zamanlarda birbirine yakın sözler söylüyor söz şu aslında görüyorlar Kur'an'la uğraşan insanlar var mescidlerde Ya Mescidi Nebevi'de ya da dışarıda bir yerde o iki zat ayrı ayrı ama bir tanesini aktarayım birbirlerine yakın çünkü sözler Cündüb bin Abdullah'ınkini aktarayım size. Şöyle bir söz söylüyor. Ey insanlar diyor. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin elinin altında yetişen gençlerdik. Bize Kur'an'dan önce iman öğretildi. Biz Kur'an'dan önce imanı öğrendiğimiz için okuduğumuz ayetler bizim imanımızı arttırdı. Ama şimdi bakıyorum sizlere. Siz Kur'an'ı öğreniyorsunuz birçok ahkamı ahlakı ibadeti öğreniyorsunuz bilginiz artıyor ama imanınız artmıyor. Alın tedrisatımızı yeniden gözden geçirebileceğimiz çok önemli bir söz bu imandan önce Kur'an'ı öğrenmek ne demek? nasıl olmalı üzerinde gerçekten durmamız gereken bir şey demek ki sahabenin tedrisatıyla bugün bizim tedrisatımızın arasında bir fark var biz bir şeyleri ihmal ediyoruz o zaman tam anlamıyla anlaşılamadığı için de sıkıntılar çekiyoruz Cündüb bin Abdullah'ın başka bir ifadeyle Abdullah İbn Ömer beyan ettiği bu hakikat meselenin bir yönüyle de tedriciliğine ait bize şeyler söyler her şeyi bir anda vermemiz gerekmiyor ki Alsın özümsesin muhatap talip talibe kimse onu bir yüreğinde sindirsin onu bir hayatına aktarsın hayatında yaşadıktan sonra yeni bir basamak daha kaydederek daha üst seviyede başka bir şey daha aktaralım her şey bir anda verip onu bilgi noktasında sırtına o kadar yük yükledikten sonra Ondan amel beklememiz de çok kolay bir şey değil Zaten olmadığını da görüyorsunuz Bakın bu kadar şey biliyoruz Ama amel sahasında ciddi eksikliklerimiz olduğu da Hepinizin itirafıdır Üçüncüsü tadil Tadil düzeltme, denkleştirme, doğrultma Ya da aşırılıklardan gidererek itidal çizgisine çekme anlamındadır Bu İtidal meselesi efendimizin beyanıyla da peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür. İtidal meselesi, denge meselesi bir muallimin asli olarak kendi hayatına taşıyacağı vazifelerden biridir. Mesela bakın biraz daha somut bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tebliğ ve davet konusundaki Hassasiyetini hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ne kadar çırpınıyordu bir insanı hidayete taşıma konusunda nasıl bir hassasiyet taşıyordu? Ve nasıl yıpratıyordu kendisini? Öyle yıpratıyordu ki Rabbimiz 3-5 ayetle onu uyarmadı. Sen kendini helak mı edeceksin? İnsanlar iman etmiyorlar diye kendi canına mı kıyacaksınız diye kıyacaksın diye Efendimiz'i uyardı. ve vesselam Efendimiz böyle olmasına rağmen siz zannediyor musunuz ki Mekke'de ya da Medine'de dolaştığı zaman her gördüğü adama selam aleyküm aleyküm selam gel seni imana çağırayım diye o tutturmuş. Direkt ona imani meseleleri anlatmıştır. Yok böyle bir şey. Böyle bir örnek yok yani. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o muhatabıyla önce bir bağ kurmuştur. Tanımıştır kimdir nedir necidir nasıl bir seviyesi var. Bunu bilmiştir ondan sonra birebir özel davetinde arkasından o muhatabın ihtiyacına göre de imanın mesajlarını imanın o dirilten ilkelerini duyurmuştur. Yoksa öyle her gördüğü adamın yakasına yapışıp da gel Müslüman ol diye bir ısrarı olmamıştır peygamberimizin bunu hiçbir sahabi de yapmamıştır. Dolayısıyla itidal ve denge onların hayatında öyle bir üst düzeydeydi ki hiçbir zaman bu konuda çizgileri zorlayacak bir tavra girmediler. Mesele tebliğ ve davet meselesi de olsa. Bakın Zeyd bin Harise ne diyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselam biz gençler oturmuş sohbet ettiğimiz zaman bizim yanımıza geldiğinde Selam verir bizim içimizde otururdu. Biz neyi konuşuyorsak o da onu konuşurdu. Bakın Allah'ın peygamberinden bahsediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen elçiden bahsediyoruz. Zeyd bin Harise'nin söylediği bu sözden bahsediyoruz. Biz gençler oturup konuşuyorduk. Efendimiz bizim içimize dahil olduğunda bırakın o sözleri ne konuşuyorsunuz deyip kestirip atmaz. Biz neyi konuşuyorsak o da onları konuşurdu. Eğer bu manada kendini sevdirmeseydi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendini sahabeye bu manada farklı bir biçimde takdim etmeseydi ve onların gönül dünyasına yer al almasaydı. E insan beşer onların da ruhları sıkılır. Hep aynı şeyden bahseder mi insan? Onun için İbn Abbas tercümanul Kur'an talebelerine fıkı anlatırken, feraizi anlatırken, akaidi anlatırken bazen durur derste hadi de ruhlarımızı dinlendirelim. Sorarlar nasıl dinlendirelim ey İbn Abbas? İçinizden biriniz bir şiir okusun. Bir şey yapsın. Bir hava farklılaşsın. Bu işte o itidalin İbn Abbas'ın diliyle ifadesidir. Artık orada ne yapılacaksa ruhlar da acıkırdır İbn Abbas. Nasıl ki mideler acıkırsa ruhlar da acıkır. Ruhları da dindirmek, dinlendirmek lazım diye o insanlara bu manada bir şeyler söyler. Sonra tekrardan derse dönerdi. Dolayısıyla burada tadil çizgisi ya da itidal çizgisi muallimin en önemli ahlaklarından ilkelerinden biri olarak hayatında olmalıdır. Dördüncüsü tasih yapılan yanlışı düzeltme. Var olan noksanı giderme yanlışın yerine doğruyu koymadır. Hepimiz insanız yanlış yapabiliriz. Muallim olarak da yanlış yapabiliriz. Talebi olarak da yanlış yapabiliriz. Talebi olarak elimizin altındaki insanlar yanlış yaptığı zaman ne yapacağız? Ortalığı velveleye verip o insanlara sözler mi söyleyeceğiz? Küsecek miyiz? Ya bunlardan adam çıkmaz o kadar anlatıyoruz anlatıyoruz. Bak aynı şeyi yeniden yapıyorlar deyip pek de yakışmayacak sözler mi söyleyeceğiz? Ne yapacağız? Onun örneğini de. Onun rehberiyetini de Efendimiz bize gösteriyor. Ne yapabilir mesela bizim talebelerimiz ne yapabilir bize karşı Efendimizin talebelerinden bir tanesi ne olur hanımlar kusuruma bakmasın mescide bevledecek kadar işi en varacağı son noktaya kadar vardırdılar. Ne yaptı peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o zata ne yaptı hiçbir şey. Sahabe aman etme yapma deyip kızdılar. Mescid-i Nebevi'nin dışına atmaya çalıştılar o adamı. O, o da bir sahabidir Allah kendisinden ebeden razı olsun. İsmini de biliyoruz sormayın bana isminin kim olduğunu. O zatı mescitten dışarıya atmaya çalıştılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın dedi adamı bırakın. Adam işini bitirdi su istedi Efendimiz su oraya serpildi sonra çağırdı. Abdes alıp geldi ya da öncesinde Ebu Davut o ayrıntıyı veriyor bize. Dedi ki ey falan mescitler Allah'ın evleridir. Burada öyle şeyler olmaz. Abdes alıp geldikten sonra o zat duaya ellerini kaldırdı. Namaz kıldıktan sonra Allah'ım dedi sadece bana ve Muhammed'e yardım et. Sadece ikimize merhamet et başkasına etme. Efendimiz onun o sözünü duyunca Allah'ın merhametini daralttın dedi. O da onun o sözüne böyle karşılık verdi. Bakın merhametin ve bir yanlışı düzeltmenin zirve hali bunun ötesi yok. Ancak ne gariptir ki asr-ı saadetteki birçok olayı sadece orada bıraktığımız gibi bu olayı da bırakırız. Mesela anneler ve babalar olarak bu merhameti hayatımıza evlerimize taşıyamayız. Düşürür bir çocuğumuz sevdiğimiz bir eşyayı iyi ki de düşürmüş ben onlara zaten put diyorum. Kırılır ortalığı belveleye veririz. Keşke orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi merhametlice davranabilsek. Keşke bir yanlışı gördüğümüz zaman karşıdaki insandan o anda Efendimiz gibi ve bu rivayeti hatırlayarak yapılan yanlışın boyutu ne kadar büyük olursa olsun. Ne yapabilirlerse peygamberin mescidinden daha mı kıymetli ki yapılmış iş ondan daha büyük olsun. O anda merhameti ortaya koyarak o yanlışı usul ve uslubuna uygun bir biçimde düzeltmek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeyi anlatıyor. Müslümanın Müslüman üzerinde hakları vardır. O haklarından bir tanesi de hapşırınca. Elhamdülillah dediğinde ona yerhamukallah diyerek mukabelede bulunmasıdır. Muaviye İbni Hakem isimli sahibi bunu duymuş. O anda duymuş demek ki namaza giriyorlar. Efendimiz namaz kıldırıyor. Namazın içinde sahabilerden bir tanesi hapşuruyor. Bu da namazın içinde yerhamukallah diyor. Namaz bitiyor kendisi rivayet ediyor bize namaz bitiyor o cemaat içerisindeki sahabe efendilerimizden bazıları dönüp dik dik bakmaya başlıyorlar ona o da onlara dikleniyor Efendimiz çağırıyor Muaviye İbni Hakem yanına söz şu ey Muaviye namaz tekbirdir tesbihdir kıraattir bunun dışında başka bir şey değildir sana öğrettik onu ama namazda yapasın diye falan değil namazın mahiyetini anlatıyor bakın bir yanlışı bir anne şefkatiyle bir baba şefkatiyle düzeltiyor kırmadan dökmeden o insanın şahsiyetini zedelemeden bunların hepsi aslında muallim olarak da anne ve baba olarak da bize çok şey söyler çok defa anlatmışımdır sizlere Abdullah ibni İkraş'ın o rivayetini kendisi rivayet ediyor bize Geldim diyor Medine'nin dışında yaşıyor bu sahabe efendimiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete. Efendimiz beni tuttu evine götürdü. O gün sırada Safiye anamızla o da çok güzel etli bir yemek yapar. Et yemeklerini özellikle çok güzel yapar. O gün de yapmış. Bir tepsinin içerisinde yemek geliyor sofraya. Abdullah İbni İkraş diyor ki yemek geldi o kadar güzel gözüküyor ki bir yemeğin o tarafından yiyorum bir burasından yiyorum bir orasından yiyorum bir burasından yiyorum. Efendimiz elimi tuttu eğildi kulağıma dedi ki ey Abdullah yemeğin yemeğini önünden ye. Yemeğin her tarafı aynıdır. Utandım diyor çok utandım önünden yiyebildiğim kadar yedim. Et yemeği gitti sofraya bir tasın içerisinde hurmalar geldi. Ben de hep önümdeki hurmadan yiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğildi kulağıma dedi ki ey Abdullah istediğin yerden ye hurmaların hepsi aynı değildir. Ne yaptı? Düzeltti Efendimiz ve düzeltirken de öyle bir düzeltti ki o anda merhameti de yansıttı ona. Hayatının tamamına o yanlışın yayılmasına da engel oldu. Bir şekilde o işin sünnetinin yani o işin tarzının ne olması gerektiğini de o örnek üzerinden o uyarısının üzerinden verdi. E bugün biz de muallimler olarak etrafımızdaki insanlardan yanlış gördüğümüz zaman hatalar gördüğümüz zaman mümkündür göreceğiz. Hatta öyle olacak ki mesela siz diyelim ki bir sene iki sene neyse birine emek vereceksiniz. Ondan sonra adam selamun aleyküm deyip gidecek bir daha da size selam vermeyecek. Öyle olsa dahi biz bu işi yaptığımız zaman karşıdaki insana emek verdiğimiz zaman hayatının sonuna kadar bana minnet duysun diye mi veriyoruz? Eğer böyle bir şey duyuyorsak zaten işi baştan yanlış yapmışız. Böyle bir şey yok. Allah için yaptık. Ecrimizi ve mükafatımızı da Allah'tan bekleriz. Hatta ve hatta yapıp da ecir ve mükafat adına bu dünyadan bir şey almamak bambaşka bir ödüldür bambaşka bir ödüldür keşke o seviyeye varabilsek ben ara ara şunu düşünüyorum diyorum ki ya biz Hazreti Nuh gibi olsaydık acaba halimiz ne olurdu Allah zaten biliyor bizim imanımızın ne kadarlık olduğunu bizi öyle bir imtihanla karşı karşıya tutmuyor bakın bir söz söylüyoruz insanlara yüzlerce karşılık buluyoruz yüzlerce bize karşı tevcüh adına şeyler görüyoruz söyleyip de bir de kınansaydık söyleyip de eleştirilseydik söyleyip de ayaklar altına alınsaydık kaç tane baba yiğit çıkardı içimizde halen o sözü söylemeye ve halen o tebliği daveti devam ettirmeye bizim gibi insanlara Allah böyle bir ödül vermiş söyle Allah karşılığını bereket olarak ihsan etsin Böyle olduğu halde biz eğer bu beklenti içerisine girmeden vazifemizi yaparsak o zaman aslında alacağımızı alırız. Yanlış gördüğümüz zamanda o yanlışı düzeltme adına biraz önce Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bize öğrettiği ilkeler çerçevesinde hareket edersek asıl alacağımızı alırız. O bir seviye işidir Allah hepimizin seviyesini o noktaya vardırsın inşallah. Beşincisi taltif bu son madde. Taltifin ne olduğunu biliyorsunuz. Lütfetme, gönül alma, mükafatlandırma, muhataba değer verme özellikle muallimlik çerçevesinde söylesek. Ya da ihsan ve ikramda bulunma, yaparken bir iyiliği karşılık beklememe. Ama karşıdan bir iyilik geldiği zaman da o iyiliği en güzel bir biçimde mükafatlandırma, taltif etme, övme bu tarz şeyler muallimin hayatında olması gereken ilkelerdir. Sen bekleme böyle bir beklenti içerisine girme ama senin talebelerinden bir tanesi iyi bir şey yapmış güzel bir şey yapmış ne yapmış mesela en altından söyleyelim. Haftanın bir gününün bir, bir bir bir buçuk saatini seninle beraber geçirmiş az bir şey mi senin için az bir şey sen muallimsin ama o adam için çok bir şey o bir buçuk saatini seninle beraber değil televizyonun karşısında da geçirebilirdi internetin başında geçirebilirdi başka bir işle de geçirebilirdi onu yapmadı seninle beraber oldu şimdi sen ona teşekkür edeceksin. Ondan teşekkür beklemeyeceksin. Gel kardeşim bu kadar zorlu bir zaman diliminde evinden rahatından vazgeçtin. Geldin burada beraberce bu sofranın talipleri olduk. Beraberce Efendimizin sözlerini, hadislerini öğrenmeye çalıştık. Sen çok büyük bir iş yaptın. Allah işlerini daha da büyüsün, daha da bereketlendirsin deyip onu taltif etmelisiniz. Size yönelik tarafta bir beklenti içerisine girmemek, ama bu manada sizin onu taltif ederek daha iyi iş yapmalarını sağlamanız gerekiyor. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gerçekten zor bir zaman. Gerçekten şu anda insanları bir arada tutmak bir bir buçuk saat gibi bir zaman diliminde dahi bir halkanın içerisinde tutmak çok kolay bir iş değil. İşte zorluğunu sizler daha iyi yaşıyorsunuz getirebiliyor musunuz apartmanınızdaki bütün komşularınızı sohbete getiremiyorsunuz demek ki zor yani gelemiyorlar bazıları için çok zor eğer bazıları bu işe feragat etmiş adım atmış yapabiliyorlarsa hanımlar mesela yüzlerce işlerinden bir şekilde o işlerini erteleyip bunu yapmışlarsa bu çok büyük bir iş o halde biz talebelerimizi bu manada taltif etmemiz lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yapıyordu. Kendisi hiçbir zaman beklemiyordu. Ama talebelerinden bir güzellik gördüğü zaman sahabe efendilerimizin attığı bir adımı fark ettiği zaman onu taltifsiz bırakmıyordu. Giriyor meclise sahabiler ayağa kalkmak istedikleri zaman hemen onlara müdahale ediyor. Oturun diyor. Ve hiçbirini kendi girdiğinde aya kaldırmıyor. Ama Sad bin Muaz girdiği zaman o Seyyidul kavmdır. Kavminin efendisidir. Kuvmu diyor sahabeye kalkın diyor. Ve onlar onu onlar için kaldırıyordu. Ashabını Sad bin Muaz için aya kaldırıyordu. Bu nedir? Aslında Sad bin Muaz'a bir taltiftir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aslında bir yönüyle onun şerefini, ikrar etmesidir Enes bin Malik bize rivayet ediyor diyor ki biri arkadan seslendiği zaman ayet geldikten sonra sahabe de seslenmiyordu ama dışarıdan gelen bedeviler o ayeti bilmedikleri için yine sesleniyordular biri seslendikleri zaman ya Resulallah ya da ya Muhammed asla başını çevirip bakmazdı ya ne yapardı vücudunun tamamını dönerdi nedir bu Muhataba saygıdır taltiftir biri geliyordu diyor Enes yine rivayet ediyor Efendimizin karşısına duruyor sözünü bitirmeyene kadar Allah Resulü konuşmuyor Resulullah'tan bahsediyorum size bakın Efendimiz karşıdaki artık ne söylüyorsa ne anlatıyorsa bilmiyoruz sözünü o zat bitirmeyene kadar Efendimiz o adamın sözünü kesmiyordu musafaha yapmış Enes'in rivayeti uzunca bir rivayet Musafaha yapmış karşı taraf elini çekmedikçe Efendimiz elini çekmezdi. Ne zaman karşı taraf elini çekecek Allah Resulü de öylece elini bırakacak. Bunların hepsi nedir? Taltiftir. Karşıdaki adama değer vermektir. Neden ashabı kiram efendilerimiz sahabe efendilerimiz hepsine ruhlarımız feda olsun Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah dediler ve o sözün altını doldurdular. Gerçekten anam babam nefsim feda olsun sözünün gereğini yerine getirdiler. Canlarından daha aziz bildiler ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam için ölme pahasına, ölümü göze, göze alma pahasına defaatle candan canandan vazgeçtiler. Neden? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları öyle seviyordu da onlar onun için onu öyle sevdiler. Çünkü seven sevilir. Eğer Efendimiz ashabı canı pahasına sevmeseydi inanın ashab Efendimiz'i canı pahasına sevmezdi. Sevemezdi. Bu iş karşılıklıdır. Nasıl nereden biliyoruz? Hazreti Osman için Hudeybiye'de Hiçbir teçhizatları olmamalarına rağmen Mekke'ye saldırmayı dahi Efendimiz aklından geçirmedi mi? Bir kişi için 1400 insanı ölümüne biat almadı mı? Alın size bir örnek. Bir elçisi için 3000 kişiyi muteye çıkarmadı mı? Alın size örnek. Bunların hepsi Efendimizin ashabı olan sevgisidir. Günlerce biri Maune'de ve Reci vakasında şehit olan sahabiler için dua etmedi mi? O işi yapanlara da beddua etmedi mi? Bedduayı hayatına hiç almayan Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hepsi sahabeye olan sevgisini gösteriyor. O halde seveceksiniz muhataplarınızı. Öyle seveceksiniz ki kendi öz kardeşleriniz gibi ki onlardan da sevgi adına karşılık bulabilirsiniz. İşte taltif maddesinde de söylenecek sözler çok da bu kadarıyla yetinmiş olalım. Hocam 5. derste tövbe dersinde bazı talebelerin o hadisi algılamada sıkıntılar çektiğini duyduk. Kulağımıza geldi. O hadis şu hadis. 100 kişinin katilinden bastan bir hadis var biliyorsunuz. Hı hı. esnasında vefatı söz konusu. Azap ve rahmet meleklerinin gelmesi, işte bu babamla paylaşamaması söz konusu. Bu sadece anlama değil, bir algılama problemi de yaşandığını duyduk. Bu ve buna benzer hadisleri nasıl algılamalı ve nasıl anlamalıyız? Vallahi niye algılayamamışsınız ben merak ettim açıkçası. Ben o hadisi okuduğum zaman o gece sevinçten yatamam. O kadar sevinirim düşünün. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tevbe kapısının 100 tane insanın katiline dahi açık olduğunun haberini veriyor. Bundan daha büyük bir müjde mi var? Bilmiyorum da sanki şöyle bir halimiz var bizim. Mekkelilerin Rahman ismiyle bir takıntıları vardı biliyorsunuz. Allah'ın. Rahmaniyetini bir türlü Algılamıyordular ve onun içinde Nüzül olan ayetlerde Hep Rahman ismi özellikle Onların zihinlerine nakşedilir Sanki bazı Ayetlerde Allah'ın rahmetini Bize duyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın O güzel sözlerinden Bizler farklı bir Algıya mı kapı açıyoruz Sanki ameli Amelin değerini düşüren Ameli önemsemeyen bir mesaj olarak mı algılıyoruz da bu tarz şeyleri anlamıyoruz bilmiyorum o bahsedilen hadis kaynaklarını görmüşsünüzdür muhakkak Bukhari Müslim onlarca hadis kaynağında geçen bir hadistir Efendimiz geçmiş ümmetler içerisinden bir kıssayı anlatıyor bize biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an kıssaları gibi hadis kitaplarına nakledilen onlarca kıssasını okuyoruz biz Bunların bazıları temsili de olabilir. Bazıları yaşanmıştır, hakikattir. O hakikatin bir beyanı da olabilir. Onu tam anlamıyla bilemiyoruz. Şu anda aynı şey Kur'an kıssaları için de geçerli. Biliyorsunuz onun temsil olduğunu iddia eden alimler olduğu gibi hakikat olduğunu söyleyenler de var. O işin ayrı bir boyutudur. Ben hakikat olduğuna hep kanaat getirmişimdir. Hadislerde aktarılan kıssaların da eğer misal diye bir ifadesi yoksa Efendimizin hakikat olduğu konusundaki kanatim daha fazladır. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zatın 99 kişinin katil olduğunu söyler. Bu iş, bu söz, bu ifade hakikat de olabilir, mecaz da olabilir. Onu da bilemiyoruz. Yine 99 koyun tek koyun kıssası var biliyorsunuz Davut Aleyhisselam'ın aynı. İhtilaf aynı tartışma orada da vardır. Hakikattir, mecazdır, çokluktan kinayedir ya da gerçekten sayı 99'dur bilemiyoruz. Ama adam öldürmüş, insanların kanına girmiş birinden bahsediyor. Ve o zat bir gün yaptıklarından pişman oluyor. Soruyor en alim zat kimse gidip ona sorayım. Birini gösteriyorlar bir al alim zata gidip durumunu anlatınca 99 kişiyi öldüreni herhalde Allah affetmez diye bir söz söylüyor adam çekip onu da vuruyor sayı oluyor yüz ondan sonra yine vicdan azabı çekiyor vicdan, vicdan azabı duyuyor o şey önemli aslında bizim için orada ne kadar büyük günah olursa olsun Allah'ın affedemeyeceği günah olmadığı yönündeki beyan önemli bizim için şirkin dışında ne kadar büyük günah olursa olsun Rabbimiz o günahı affeder mi? Affeder. Bunun Kur'an'da onlarca ayette delili var mı? Var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da bunların beyanları var mı? Var. Hepinizin bildiği vahşi kıssasını hatırlasanız bile vahşi ki Hazreti Hamza gibi bir dağı deviren insandı. Netice itibarıyla Efendimizin onun için yaptığı çabayı ve onu getirip hem imana hem tevbeye götürmesi hepinizin malumu Orada o zatın bu manadaki gayreti ve halen tevbe kapısını zorlaması sonra yeniden başka bir alim zata gidip evet Allah seni affeder ama sen burada yaptığın bu kadar cürümü işledin çevreni değiştir. Eğer burada kalırsan aynı işi bir daha yaparsın diye ona yaptığı uyarı işin bir diğer boyutu daha var. Tevbende samimi olduğunu amelinle ispat et o odur aslında. Onun için hicret et diye ona bir çıkış yolu gösterdiği zaman o zat ne yapıyor? Söyleneni yerine getirme adına yaşadığı köyden şehirden çıkıp hicret ediyor. Şimdi buradan neyi öğreniyoruz? Aslında tevbe ve istiğfar adına verilmiş büyük bir haber var burada. Tevbe dediğimiz şey fiili istiğfardır. İstiğfar dediğimiz şey sözlü tevbedir. Bir daha söyleyeyim bu cümleyi? Tevbe dediğimiz şey fiili istiğfardır. Yani amelle olabilecek bir şeydir. Ama istiğfar kavli sözlü tevbedir. O zat... Tevbe yapıyor nasıl fiili anlamda çıkıyor artık bütün hepsine eyvallah etmiş gidiyor. Ve yolun bir yerinde hak vaki oluyor. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadisi beyan ederken iki tane rivayet var orada. Oradan bizzat geçmiştir o zatı hakem tayin etmişlerdir. insan suretinde azap melekleri ve rahmet melekleri ya da Rabbimiz direkt onlara bildirmiştir. Zatın adımı nereye yakınsa. O yakınlık da şunu ifade eder yani tevbe konusundaki hassasiyeti çabuk çabuk yürümüştür ki bir an önce tevbeye kavuşsun o rahmete muhatap olsun arzusu onu Allah'ın rahmetine muhatap etmiştir. Ben şimdi bu hadisi okuduğum zaman diyorum ki kendi kendime 100 tane adamı öldüreni bile eğer Mevla affetmişse ben yüz tane adamın kanına elimi bulaştırmadım günahım var ne eksiğim var şuyum var buyum var. Ümit adına yüreğim daha farklı bir şey oluyor. O halde bize ümitlendirecek bizi bu manada şevklendirecek bu tarz haberlere biz niye soğuk duralım? Bu demek midir Allah aşkına amel önemsizdir? Yani bu hadisi okuyup da kim amelin değerinden değer düşürebilir? Amelsiz olur mu? Hatta bilakis amel adına... Fiili anlamda tevbe adına bizi daha farklı bir noktaya kaydırmalıdır bu tarz hadisler. Böyle anlaşıldığı zaman da farklı bir bilinç bizlere kazandıracaktır. Hocam Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin inşallah. Yunus'um mikrofonu alan da söylesin halkasını bir iki cümleyle kardeşlerimiz hem öyle tanısınlar birbirini hem de ben de haberdar olayım sizden. Yunus Erdoğanmış ismin. Beş evlerde Hikmet Derneği'nde e, bir ders halkamız var, sohbet halkımız var. Hı hı. İşte ortalama 7 yedi kişiyle de devam ettiriyoruz, çok şükür. Allah bereketlendirsin inşallah. Hocam şimdi derslerde e, ilk işte usul olan derslerde ilk 3 derste hadisi anlattık, sünneti anlattık. Hı hı. Hadis dediğimizde ilk başta hadise-sünneti ayrı ayrı bir şeyler olduğunu, ayrı olduğunu anlatıyorduk. Ya hadis'in yazılı metinlerden ibaret olduğunu, sünnetin ise daha çok yaşayışa e, ibaret, yaşayıştan ibaret olduğunu anlatıyorduk. İşte daha sonraki konularda da işte hadisle sünnetin günümüzde aynı anlama geldiğini, bunlar da bir beyis olmayacağını anlatmıştık. Şimdi e, orada derin sorulara giriyorlar tabi e, işte arkadaşlarımız kardeşlerimiz. Şöyle bir soru sordular, çıkamadım açıkçası içinden. Her hadis sünnet midir? Her sünnet hadis midir diye bir soru sordular. Yani internete de baktım fazla kitapta karıştıramadım. Yani e, yoğunluktan dolayı çıkamadım açıkçası. Yani öyle o kalıpta bir soru daha önce soruldu mu sorulmadı mı bilmiyorum. Eyvallah. E, böyle bir soruyla karşılaştım çıkamadım açıkçası içinden. Tabii bu teknik bir meseledir e, ve önemli bir meseledir. Yani üzerinde durulması gereken bir meseledir. Öncelikle Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın sünnet dediğimiz hayat tarzını tam anlamıyla algılamak durumundayız. İşin bir de bir yönüyle bakış açısı var. Mesela sahabilerden Abdullah İbni Ömer'in algısıyla Abdullah İbni Abbas'ın algısı aynı değildi. Abdullah İbni Ömer'e göre Efendimizin yaptığı her şey Yapılmaya değer ve yapılması gereken bir şeydi bu bir adım ve bir anlayış meselesidir onun içinde onun o meşhur sözü var hatırlayın bana işte bu farzdır vaciptir müstehaptır demeyin bana şunu söyleyin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işi yaptı mı yapmadı mı ve böyle davranmıştır Abdullah İbni Ömer bir ömür boyunca bütün meselesini Efendimizin yaptığını yapma konusunda hasretmiştir. Ama geldiğimiz zaman meselenin Abdullah İbn Abbas cephesine aynı şeyi onda görmüyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı işlerin maksatlarını, illetlerini tespit etmiştir. Efendimiz bunu yaparken bizim yapmamızı arzulamış mıdır, istemiş midir? Yoksa kendi özel tercihi olarak mı yapmıştır? O yaptığı işte asıl maksat nedir? Biz o maksadı gözettiğimiz zaman... Başka bir şekilde yapsak dahi iş yerine ulaşır, sünnet ihya olur mu sorusunu sormuştur ve bu konuda çaba içerisinde olmuştur. Dolayısıyla hiçbir zaman biz İbn Abbas, Haşa yanlış yaptı da İbn Ömer. Doğru yaptı ya da İbn Ömer doğru yaptı da İbn Abbas yanlış yaptı diyemeyiz. Bu bir anlayış meselesidir. Zaten bu anlayışları benimseyen alimlerimiz de netice itibariyle sünneti onun üzerine bina etmiş ve o sahabinin uygulamaları üzerinden de tariflerini oluşturmuşlardır. Şimdi biz bu bilginin çerçevesinde tekrardan kendi dünyamıza dönsek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın özellikle Peygamber olarak söylemiş olduğu beyanları bizim için delil hüccet niteliğindedir. Ve o yapılan her iş söylenen her söz atılan her adım Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yönüyle ümmetinin de ihya etmesini beklediği işlerdi. Dolayısıyla biz bunların tespitini bu manada yaparsak eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın özellikle ümmetinde görmek istediği vasıflar, davranış şekilleri, ibadet yöntemleri, ahlaka ait vurgular her neyse bunların hepsini tespit edip sünneti bunun üzerinden konuşmak durumundayız. Ama yok içimizden bazı kardeşlerimiz çıkar, hayır ben İbni Ömer Mektebi'nin mensubuyum, ben daha farklı davranmak durumundayım, Resulullah ne yaptıysa adım adım yapmak, durumundayım dediği zaman da ona bizim söyleyeceğimiz hiçbir şey olmaz hatta takdir ederiz onun için birbirinden bu manada ayırmak lazım her hadis sünnet ihtiva etmez Efendimiz ve Selam'ın attığı her adım da sünnet değildir bu manada ama İbni Ömer'in o adımını da hiçbir zaman dediğim gibi unutmamalıyız evet Buradan mı cevap hocam, vereyim? E, sözü herhalde kimse konuşmak istemiyor. Yazılı göndermişler. Tamam bir sürü gelmiş hocam, zaten. Hocam, hocam müsaade ederseniz Abdülsavid hocamız var. Ee, tamam. Bir, bir, bir verin ben de şuna cevaplayayım. Hocam muallimlere hadisleri teknik olarak okuma konusunda biraz destek verilebilir mi? Destek verilebilir. Desteği veriyorum. E, Siyer TV'de geçen dönem e, Mahmut Karakış Hoca bir dönem boyunca o desteği verdi zaten 25 ders hep usulle alakalıydı onları dinlerseniz çok iyi olur bir de size bir kitap tavsiye edeyim özellikle o kitabı e, okumanızı ısrarla isterim sizden yani bu hadis ve sünnet konusunda biraz önceki sorulara da cevap olacak e, düzeyde e, Muhammed Hatip El Accaç'ın sünnetin tespiti diye ışık yayınlarından çıkan güzel bir kitap var tercüme bir kitaptır ama çok önemli bir kitap sünnetin tespiti Muhammed Accaç El Hatip İnşallah o kitaptan istifade edeceksiniz. Bu da aynı soru. Sünnet ile hadis arasındaki kavram farkı nedir diyor. Onu izah ettik. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. aleyküm selam ve rahmatullah. Abdussebet Altuntaş Sultan Çiftliği. Ders halkasında. Bizim de mütevazi bir halkamız var inşallah. Allah hocam benim e, sualim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ifade ettiniz. İlk karşılaştıkları kimselere Anlatacağı şeyleri tedricen anlatıyordu. Mesela onlar ruhtan, kaderden e, sorduklarında e, o kişilere cevap vermiyordu. Öyle mi anladım ben ya da. Kendisi meseleyi oradan başlatmıyordu. Evet. Yoksa mesela ecelden sordukları zaman Efendimiz'e karşıdaki muhatabı eğer biliyorsa Efendimiz ona göre cevap veriyordu. Eğer muhatapın seviyesinin düşüklüğünü biliyorsa mesela diyelim ki Efendimizin muhatapları özellikle bir kesimi badiyeden çölden gelen insanlardı. Çok basit örnekler üzerinden veriyordu deve örneği üzerinden veriyordu bineğinin üzerinden veriyordu çadır üzerinden veriyordu çöl üzerinden veriyordu onun anlayabileceği şekilde seviyeyi en alta çekiyordu. Bizim de derslerimizde bazen karşılaştığımız oluyor. E, ders bittikten sonra özellikle işte hocayı da bulmuşken soralım diye aklında ne varsa kaderden, ruhtan mesela e, ve şunu anlıyoruz. Bu kişinin pek bir malumatı da yok. Hı hı. Acizane sorduğu kişinin de malumatı yok. Asla. Bu durumda nasıl bir tavır takınmamız gerekiyor? Evet. Bir de hocam e, Kur'an'dan önce iman vermek benim çok dikkatimi çekti. Bu nasıl olur? Ben açıkçası bunu merak ettim. Teşekkür Eyvallah. ederim. Şimdi öncelikle mesela muhataplarımız bize her türlü soruyu sorabilirler. Yani insanlarımız bugün televizyondan izliyorlar. Duyuyorlar birçok şeyi. İnternet diye bir şey var. Birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Derli toplu olmasa bile, derinlikli olmasa bile herkesin Ufak tefek bazı meselelerden haberleri var. Böyle olduğu için de özellikle zor olan meseleler anlatması, anlaşılması zor olan meselelere biraz daha insanımızın ilgisi fazla. Ancak biz muallim olarak da talebi olarak da bu işin en önemli vasfını o insanlara hissettirmemiz lazım. İlmin en önemli sahibinden istediği yani ilme revan olduğunuz zaman takınmanız gereken en önemli tavırlardan bir tanesi haddini bilmektir. Biz belki orada kardeşim ben bu sorunun cevabını bilmiyorum dememiz ona da verilmiş bir cevaptır. Aslında bilmiyorum demek sen de bilmesen iyi edersin anlamında söylenmiş bir şeydir. Şimdi adam senin vereceğin cevabı algılayamayacaksa anlamayacaksa, Vereceğin cevap onun kafasındaki soruları daha da çoğaltacaksa, sorunlara dönüştürecekse niye biz o adamı o hale sokalım? Dolayısıyla orada biraz muhatabı tanımak durumundayız. Bakalım muhatabımız bu işi gerçekten nasıl anlar? Algılayabilecek bir seviyesi varsa biz de bildiğimiz kadarıyla söyleriz. Bilmediğimizi eser tavsiye ederiz. Bilmiyorsak eğer bir araştırayım deriz öyle söyleriz. Ben çok severim e, hocamın o tavrını. medreseden e, Medresedeki hocam ne sorulursa sorulsun kitaba bakmadan cevap vermez. Yani en basit bir soruyu sorsanız ona. Bir bakayım ben seni bir beş dakika sonra ararım der. Mesela ben bazen ona sorular sorarım öyle cevap alacağımı da bilirim. Ben seni bir beş dakika soru ararım der. Bakar öyle söyler. Bu aslında bir hassasiyet meselesidir. Şimdi o onun küçüklüğünün işareti değil. Yani her şeyi işte bilmek ya da her şeye cevap vermek maharet değil. Önemli olan orada doğruyu ve hakikati yansıtmaktır. Biz de tale, talebelerimize bunu öğretmek durumundayız. Mesela bir soru soruldu siz bir hafta boyunca araştırdınız onu ondan sonra dersin arkasından dediniz ki ya geçen hafta arkadaşımız şöyle bir soru sormuştu. Bakın ben bir araştırma yaptım şimdi o araştırmaya ait bazı şeyleri size okuyayım deseniz o anda vereceğiniz cevaptan daha tesirli bir şey Takınmış olursunuz böyle yapmakla da inşallah biz talebelerimizin bir yönüyle seviyesini arttıracağız zaten amacımız da o ikinci şeye gelince şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam beş ayeti aldı Hira mağarasından aşağıya geldi karşısına muhatap olarak çıkan Hatice annemize arkasından Zeyd bin Harise'ye arkasından Hazreti Ali'ye arkasından Hazreti Ebu Bekir'e ile ahir o çizgi uzayıp gitti. Gelin bana şöyle beş ayet geldi demedi. Bu rivayetler çerçevesinde bildiğimiz bir hakikat. Ya ne dedi? La ilahe illallah deyin kurtulun dedi. Kulu la ilahe illallah tuflihu. O anda onlara tevhidin en önemli parolası ve işareti olan Kelimeyi tevhid üzerinden imanı söyledi. Önce bir kere o zihinlerinizde, hayatlarınızda, yüreklerinizde var olan putlara la diyeceksiniz. Allah'tan başka hiçbir şeyi kendi hayatınızda, kendi zihin dünyanızda tutmayacaksınız. Onları atacaksınız. Sonra illallah diyerek Allah'ın birliğini tasdik edeceksiniz. Bugün bizim de muhataplarımızı anlatmamız gereken bu. La ilahe illallah'ı anlamamış bir insana istediğin kadar Kur'an'ı anlat Kur'an'ı öğrensin tevhid nedir bunu bilmiyorsa rububiyette tevhid nedir bunu algılamıyorsa uluhiyette tevhid nedir bunu bilmiyorsa ubudiyette tevhid nedir bunu bilmiyorsa mürebbi olarak Allah'ı an anlamamış tanımamışsa hükmedecek olarak Allah'ı anlayıp tanımamışsa ona sen istediğin kadar Kur'an'ı öğret. İnanın malumatı artacak ama imanına hiçbir şey etki etmeyecektir. Bugün bunun yüzlerce örneği yok mu? Onun için işin en başına en bidayetine almamız gereken mesele bu. İmanı ve imanın hakikatlerini zeminde çok sade ve duru bir biçimde öyle tafsilat değil. Sade ve duru bir biçimde muhataba aktaralım. Onun arkasından öğreteceğimizi öğretelim ama işin bidayetinde onu öğretelim. Niye biz bu hadis derslerimizde birinci hadis olarak niyet hadisini aldık? Oydu işte maksat. Bir kere işin zeminine Allah'tan başka hiçbir şeyi onun söyleyeceği ve razı olacağı hiçbir işi bırakmadan yürümek durumundayız. Onun da en başı niyetin selim olarak geç oluşmasından geçiyor mesele bu evet Allah'a iman konusunu ilkokuz altıncı sınıf öğrencilerine göre nasıl anlatabilirim diyor aslında biraz önce söylediğim şekliyle saf ve duru bir biçimde imanı anlatsak o insanlara imana ait bazı şeyleri anlatsak ve onlara o yaşlarda olan mesela sahabi efendilerimizin hayatlarına ait bazı örnekler anlatsak Hazreti Ali'nin iman algısını anlatsak mesela imanı algılamasını ve yansıtmasını yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam buluşmasını Hazreti Ebu Zer'i imana taşımasını o ilk günlerde Ebu Cehil ile görüşmesi ve onlarla konuşmaları 10 yaşındaki bir çocuğun üzerinden mesajları anlatıyorsunuz mesela o çocuk onlardan çok şey alacak kendi dünyasına orada basit yalın ama işin hakikatini yansıtan bir uslup var. Aynı şekilde bizim onu yapmamız gerekiyor. Bu konuda gerçekten eser konusunda kaynak konusunda sıkıntılarımız var yok değil. Yani keşke eser olabilse de daha fazla eserler üzerinde durabilsek ve örnek verebilsek. Ama ne yazık ki işte ise bu örnekleri biz derleyerek kendi çocuklarımıza muhataplarımıza yansıtabiliriz. Sabır konusunda verilen namaz nurdur. Sadaka burhandır. Sabır ziyadır. İç dünyamızı çok etkiledi. Ziya kavramını biraz daha açabilir misiniz diyor. Behiye ablamız. Batman'dan misafirlerimiz. İçimizde Batmanlı kardeşlerimiz var. Murat kardeşimiz ve diğer kardeşlerimiz. Onlara da ben hepinizin adına hoş geldiniz diyorum. Allah onların da hizmetlerini bereketlendirsin inşallah. Aslında ziya... Nur anlamındadır zaten namaz nurdur sadaka burhandır sabır ziyadır nurun ziyadan farkı nur ışığını bir başka şeyden alarak yansıtır onun için siracen münir denir kitabul münir denir en nur olan Allah'tan o nurdan nasiplendikleri için ziya biraz daha güneş için kullanılır güneşin ışığını şiddetli ışık anlamında kullanılır onun için burada sabırın ziya olması aslında sabırın namazı ve sadakayı da getirecek bir etken olmasına dikkat çekmek içindir eğer sabır varsa namaz da sadaka da o sabrın üzerinden gelişebilir sabrın üzerinden daha farklı bir noktalara kayabilir. Onun için sabrın ziya olarak nitelendirilmesi şiddetinden dolayıdır. Aleykümselam ve rahmetullah davetçinin kendisini ruhen, ilmen ve bedenen hazırlaması hakkında efendimizin kendini hazırlamasından örnekler verebilir misiniz? Muhatap için faydalı olmak olmak için önemi nedir? Elbette ki Aleyhissalatu vesselam efendimizin bir hazırlık süreci vardı. Özellikle 35 yaşından 40 yaşına kadar efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Hira tecrübesi bu hazırlığın çok önemli bir ayağını oluşturuyordu. Peki efendimiz Hira'da ne yapıyordu? Ayşe annemize sor, Ayşe annemiz soruyor Peygamber Aleyhissalatu vesselama. Efendimiz de cevap veriyor. Tehennus yapıyordum diyor ya Ayşe. Tehennus bir yönüyle tefekkürdür, bir yönüyle varlık sancısı çekmektir, bir yönüyle Allah'la irtibatı güçlendirmektir, bir yönüyle o ihsan şuurunu zirvelere taşımaktır. Onun için biz davetçi niteliğinde olan insanlar, muallim olan insanlar bir muma dönüşmememiz için bu örneğime dikkat edin bir muma Dönüşmememiz için yapmamız gereken şey ne kadar dışarıyla ilgileniyorsak o kadar en az kendi iç dünyamızla ilgilenmeliyiz. Yoksa mum gibi yanarız belki birilerini ışığımızdan istifade ettiririz ama mum gibi de biteriz Allah korusun. Onun için yapmamız gereken şey aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibidir. Ne kadar işimiz olursa olsun, ne kadar tebliğ ve davet adına koşturursak koşturalım, kendi günlük evradımız ve eskarımız olmak zorundadır. Tesbihatı hayatımızın dışına itmemek zorundayız. Allah'la irtibatımızı güçlendirecek kendimize ait özel bazı ibadetler artık o ne ise, herkes kendisini daha iyi biliyor. Onları yapmak ve sürekli uygulamak zorundayız eğer bunları yaparsak o zaman biz bir yönüyle hem kendimizin enerjisini arttırırız hem de uzun vadede kendimiz istifade ettiğimiz oranda başkalarını da istifade ettiririz evet Murat kardeş buyurun aleyküm selam ve rahmetullah Eşiliğinin lazım. Siz onu yapana kadar ben şunu okuyayım. Esselamu Aleyküm. Ee, hocamızın muallimlerle toplantısını canlı yayına verdiğiniz için Allah razı olsun. Yurt, dışı, yurt dışında olma hasebiyle çok şeyden mahrum oluyoruz. Ama bu çalışmalarınızdan gayretlerinizden, emeklerinizden dolayı biz de bir nebze nasipleniyoruz. Allah bütün Bunları salih amellerden eylesin. Sorun hikmeti daha iyi algılamamız için hocam müsait bir zamanda açıklar veya bir makale şeklinde olursa bizleri aydınlatmış olacak. Allah ve yar ve yardımcınız olsun istikametten ayırmasın. Amin Fransa'dan bir kardeşimiz ismi yok. Biz de bu kardeşimize selamlarımızı muhabbetlerimizi iletiyoruz. Onun aracılığıyla bütün Fransa'daki kardeşlerimize. Ve Avrupa'daki diğer kardeşlerimize. Hikmet kavramı önemli bir kavramdır. Ve üzerinde biraz daha derinlenmesine durulması gereken bir kavramdır. İmam-ı Şafi'ye göre hikmet, müsavi, sünnettir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları hikmet olarak nitelendirilmiştir. İmam-ı Şafi Rahmetullahi Aleyh tarafından. Çok da dikkate alınmaması gereken bir Tarif değil bunun üzerinde ayrıca durulması gerekir ancak sadece hikmet de o değildir. Bir yönüyle Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın Kur'an'ın biraz önce başında söylediğimiz tebiyin görevinden dolayı o beyanları da hikmet saadetindedir. Yani Allah'ın ne dediğini bize lafız verir maksatlarına dair ne demek istediklerine dair de Efendimizin o beyanları bir yönüyle hikmettir. Ve Efendimizin yine beyanıyla hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alması gereken en önemli sermayesidir. Hikmet bu manada Kur'an'ın gerçekten hayata aktarılması konusunda çok önemli bir vesilesi ve aracıdır. Birbirinden ayrılmadan Kur'an içerisinde de anlatılmıştır. Ben o kardeşime şunu tavsiye ederim. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirinde hikmet çok güzel anlatılır özellikle Bakara süresinde ilk geçtiği ayette hikmetle ilgili yaklaşık 3-4 sayfa yanlış hatırlamıyorsam genişçe bir malumat var o malumatı okuduğu zaman hikmet konusundaki aklındaki bütün sorulara cevap bulacaktır evet Murat kardeşim buyurun selamun aleyküm Batman'dan e, Sufa Meclisi'nden Buradaki e, Sufa meclisindeki e, Muallimlere e, Selam var Aleyküm selam ve Aynı zamanda da şu an burada da e, Üç tane de muallimimiz de var maşallah. Yaklaşık on kişilik Şu an bir grup olarak geldik e, Yedi adet e, Şu an e, Sufa meclisimiz var Batman'da maşallah. Aslında bu Sufa meclisini On ve on beş kişilik bir grup olarak Düşünürsek çarpı iki yapacağız On dört tane var aslında ama sayı, e, biz e, e, şimdi meclis sayısını daha fazla tutuyoruz ki e, rağbet ve teveccüh daha çok artsın. İnşallah zaman içerisinde e, daha sistematik bir şekilde e, bunu daha düzenli bir hale getireceğiz. E, i̇nşallah hedefimiz de çok büyüktür. Batman olarak sizin inşallah hedefiniz de sizinkiler de büyüktür. Bizimki inşallah Allah'ın izniyle Rabbim nasip ederse biz elli tane Sufhan Meclisi'ni Batman'da kurmayı düşünüyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkürler. Hiçbir sorum yok hocam. Allah, Allah razı olsun. olsun. Bu güzel müjdeleri bize verdiğiniz için Rabbim de kolaylaştırsın. Attığınız adımlara bereket ihsan eylesin. Daha da güzel bir noktaya vardırsın inşallah. Muallim bazen kendi hayatına geçirmemiş olduğu hadis ve sünnetleri anlatmak durumunda kalıyor. Ancak kendiniz yapmadığınız şeyleri neden başkalarına anlatıyorsunuz cümlesine binaen bunun zaman zaman acısını taşıyoruz. Sünnetleri hayatımıza geçirmek için etkili bir yöntem var mıdır? Önce yaşayıp sonra anlatmak en doğrusudur diye düşünüyorum. Doğrusu budur. Ancak alimlerimiz şunu da söylemişlerdir. Eğer söylenen şey hayır adına bir şeyse içinde ızdırabını taşımana rağmen o hayır yapılsın diye başkalarına anlatabilirsin. Ama anlattığın zaman ne kadar etki eder o da ayrı bir mesele. Yani insanın Yaşadığını anlatmasının etkisiyle yaşamadığını anlatmanın etkisi elbette bir olmaz. Onun için bu manada yapmamız gereken şey yaşadığımızı anlatmak, anlattığımızı da yaşama noktasında gayret içerisinde olmaktır. Efendimizin sünnetlerini hayatımıza geçirmek için etkili yöntem nedir diye soruyor kardeşimiz. Bunun etkili yöntemi sünnetin önemini kavradıktan sonra Tedricen yürümektir Ne demek tedricen yürümek Zaten tedriciliği burada Biraz olsun gördük 10 tane 100 tane sünneti Öğrenip de bunlardan Bir tanesini yapmama gibi bir duruma Düşmektense Bir tanesini haftada bir defa öğrenelim Ya da ayda bir tane ne ise Onu da hayatımıza Geçirme konusunda Hassasiyet içerisinde olalım Böyle bir hassasiyet Hayatımıza farklı bir disiplin kazandıracaktır. Ve insan öğrendiğini yaşadığı anda elde edeceği o tat, lezzet daha farklı bir boyuta geleceği için daha da öğrenme adına azmi artacaktır. Onun için yapmamız gereken şey şu hayatımızı bir disipline tabi tutmak en azından ben ayda bir tane Ayda iki tane haftada bir tane kendi kapasitenizi kendi gücünüzü daha iyi biliyorsunuz bir sünneti hayatıma aktaracağım konusunda hassasiyet içinde bir planlama yaparsanız ve onu da öğrendiğiniz zaman uygulama adına gayret içerisine girerseniz inşallah sünnetleri hayatınıza taşıma konusunda biraz daha farklı bir hale dönüştürebilirsiniz. O disiplin hayatınıza bunları kazandıracaktır inşallah. Hocam biz derslerimizi ek olarak her hafta bir namaz süresi ezberliyoruz. Şimdi Kur'an öğretmemiz de talep ediliyor. Ben kendime her akşam, meal, me, e, ben kendimde her akşam meal okumalarını önermek istiyorum. Ama ağır gelmesinden de korkuyorum. Teheccüden bahsetmek istiyorum. Bu konudaki sıralamayı sıralamamız nasıl olmalı? Bıktırmamak için önceliği hangisine vermeliyiz? Tedriciliği esas alacağız burada. Yani 5-6 tane şeyi bir anda söylemeyin. Bir tanesini söyleyin talebeye sahabenin uyguladığı metodu söylüyorum size ve gözleyin bir, bir ay en azından gözleyin nasıl gittiğini bir rapor alın nasıl gittiğini iyice bir gözleyin baktınız ki o oturdu oturduysa ikinci şeyi verin oturmadan üst üste verirseniz altında ezersiniz ve bıktırırsınız önce bir kere bu hadis derslerinde ile başladık belli bir kıvama gelsin Baktınız iyi alıcılar güzel fazlasını istiyorlar Kur'an'la devam edin baktınız o da iyi o da gidiyor o biraz gitsin ama onun arkasından başka bir şey. Bunu kademe kademe arttıralım bir anda yaparsak hem onların gözünü korkutabiliriz hem de belki yapacağımız şeylerin tesirini kırabiliriz Allah korusun. Nuh kavmi onu dinlemedi günümüzde hocalar dinleniyor. Ee, acaba Nuh kavmi kötü biz iyi miyiz? Oysa söylemler davetler mi farklı? Yok ben onu örnek olarak verdim. Ondan da şu anlamda örneği verdim. Biz eğer Hazreti Nuh gibi bir imtihana tabi tutulsaydık kaçımız o imtihanı kazanırdık? Yani söyleyeceğiz insanlara ve insanlardan karşılık bulmayacağız. Buna rağmen halen söyleyeceğiz. Allah emredecek gemi yap diye gemi yapacağız gemi yaparken alay edileceğiz. edilecekler bizimle kaçımız buna sabredeceğiz. Yani orada bizim benim dikkat çekmek istediğim bizim sabrımızla alakalı bir şeydi. İnsanın karşısına gelen her şey insan eşya muhatabı olduğuna göre diyelim bir İnsanı çok iyi tanıyoruz ve o kimse dersimize geliyor Nasıl bir muhabbet taşımamız gerekiyor ki hem sevelim hem de tabir caizse ayağımızı denk alalım Sevgimiz olacak ama sevgimizde itidal olacak Muhataplarımızla aramızdaki mesafeyi de koruyacağız Muhabbet mesafeye aykırı değildir Bir daha söyleyeyim bu cümleyi muhabbet mesafeye aykırı değildir eğer mesafeyi kaldırırsak ve bir anda ahbap çavuş ilişkisine dönerse işler o işin bir manası da yok. Yani bir manada işin anlam asıl olması gereken ağırlığını da kaybettirebiliriz Allah korusun. Bu konuda dengeli yürümekte fayda var. Kardeşimize insani ilişkilerde ilahi ölçü kitabını da tavsiye ederim orada biraz daha detay var. Var mı son? Bir soru daha var. Bir de Hı. Nusaybi'den bir mesaj var hocam. Nusaybi'den Sedat Miçen kardeşimiz e, bizlere selam söylüyor. Aleyküm selam. Üç ayrı yerde ders yaptığını, meclis halkası kurduğunu söylüyor ve haftada 15 kişiye ulaşmış şu anda kendisi. Maşallah. Bu arada ben de Batmanlıyım diye bir mesaj iletmiş. Batmanlılar sesini daha yükseltti. <gülüyor> hocam evet. bir soru daha var ama yoruldunuz. Bir söyleyin hemen. Verin ben okuyayım. Son soru olsun o zaman genç kızlarla ders yapıyorum bazen aralarında sorun oluyor onları kardeşlik çerçevesinde tutmaya çalışıyorum öneriniz var mı bu kardeşliği pekiştirme konusunda ben diyorum ki ders hadis sünnet öğretmen Resulullah meclis suffa istediğimiz Allah'ın rızası diye derse başlıyorum suffa bilinci için Allah yar ve yardımcınız olsun hiç üzülmeyin sadece genç kızlar değil büyük adamlar bile birbirleriyle geçinmiyorlar şu anda en büyük sorunumuz o iki insanı bir arada tutamıyorsunuz ne yazık ki insanımız o muhabbeti tam anlamıyla hayatına yansıtamıyor bu manada yapılacak şey şu bunun tabi bir hal olduğunu hiç unutmayın sahabenin içerisinde de vardı bu tarz ihtilaflar ve bu tarz sıkıntılar insanın olduğu yerde sorun olur ama ne yapacaksınız bu sözle giderilecek bir şey değil bu sorunun Sahibine özellikle şunu tavsiye ediyorum. Çünkü ben de aynısını yakın bir zamanda bizim genç kızlarımıza yaptırdım. Birbirleriyle sorunları olanları birbirleriyle eşleştirin ve onların ortak iş yapmasını sağlayın. Bir daha söyleyeyim mi anlaşıldı mı? Bir bir diyelim ki işte Merve'nin Esra ile sorunu var. O ikisini birbiriyle eşleştirin ve bir ödev verin onlara. İkisine beraberce iş yaptırın. Beraberce iş yaptırdığınız oranda kardeşliklerini taşıyabilirsiniz ileriye. Yoksa sözle bu iş giderilmez. Onları beraberce bir yolculuğa mı çıkarırsınız? Beraberce bir iş şemi gönderirsiniz? Beraberce bir program mı hazırlattırırsınız? Ne yapacaksanız artık siz kendi muhataplarınızı daha iyi tanıyorsunuz. Bunu yaparsanız inşallah biraz olsun giderirsiniz ama yine birbirlerini yemezler mi yerler yiyecekler bu iş budur yani onu hiç yapmayın bir evin içerisinde kardeşler de yiyorlar birbirlerini bunu hiçbir zaman sıkıntı yapmayın insanın olduğu yerde bu olacak ama biz gerekli tedbirleri alacağız tedbirlerden bir tanesi ve en önemlisi de budur inşallah. Evet benim muallimlerden bir beklentim var. İstiyorum ki şu hayır hizmetini biraz önce Murat kardeşim de dediği gibi daha farklı çevrelere daha farklı insanlara da yayabilelim. Bakın buraya gelmişiz bir ızdırap için ve hepimiz de inşallah ilahi için bu iş adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki saatlerini şeytanı memnun etmek için geçiren yüz binlerce bir milyonlarca belki insanımız var. Bu insanlara kim el uzatacak? Ne olur onlara el uzatan insanlardan olalım. Yaptığımız ders halkalarında etrafımızda sağda solda bu işten habersiz şu bu olan varsa onları haberdar edelim. Sevdirerek bu işin içerisine dahil edelim. Yani hep sen ben bizim oğlan olmasın. Sen ben bizim oğlan olsun onlar bir sene sonra her birisi başka bir meclisin oğlanı olsun. Ancak bizim meclislerimizin sayıları etkileri alanı her geçen gün biraz daha artsın inşallah. Ki bu manada bu işten mahrum olan insanlara bizler de el uzatmış olabilelim. 5 şey söyledim size Efendimizin nasıl muallimliğini yaptığına dair 5 tane de cümle son olarak size emanet edeceğim. Bu direkt size söylenmiş cümleler. Kendi nefsime söylenmiş cümleler. Bu işin nasıl olması gerektiği noktasında uyanın niteliğinde bize söylenmiş cümleler. Bir, İslam'ı tatbik et ki hayatın tesir edebilsin. Tatbikten bahsettik, örneklikten bahsettik. Her zaman için unutmamamız gereken bir ilke olacak. İslam'ı tatbik et ki, Hayatın tesir edebilsin. İki, tedriciliği esas al ki makul adımlarla yürüyebilesin. Tedriciliği esas al ki makul adımlarla yürüyebilesin. Beklentini hiçbir zaman fazlalaştırma. Neticede biz netice hesabı yapmayacağımızı işin bidayetinde söz verdik. Netice bizim işimiz değil o, o Rabbimizin işi. Dolayısıyla biz netice hesabına takılmadan tedriciliği esas alacağız ve makul adımlarla yürüyeceğiz. Zaten tedricilik olursa makul adımlar olur. Hele hele hiçbirimiz ya hep ya hiç mantığını kendi hayatımıza sokmayacağız. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey meleklerde var. Hepimiz kusurluyuz. Hepimizin eksiği var. Hangimiz mükemmeliz ki mükemmel isteyelim. Mükemmeliyetin de arkasında olalım. Üçüncüsü itidali hiçbir zaman hayatından çıkarma ki bıkmayasın bıktırmayasın. İtidali hiçbir zaman hayatından çıkarma ki bıkmayasın bıktırmayasın. Her şeyi bir anda yapmaya çalışma. O anda hem bıktırırsın hem de sen de bıkarsın. Yani çok öyle hızlı koşmak altı doldurulmazsa eğer ileriki bir zamanda sıkıntıya sokabilir bizi. Yol uzun, menzil çok, sular derin o halde ne yapacaksın? Bu işe uygun adımlarla gideceksin. Allah bizi kaç yıl yaşatacak kimin garantisi var bu konuda? O halde itidal hepimizin en önemli Azı olacak dördüncüsü yanlışları düzeltirken merhametle davran ki meclisini dağıtmayasın yanlışları düzeltirken merhametle davran ki meclisini dağıtmayasın bir yanlış gördün hele hele sana yapılan bir yanlış hiçbir şey demeyeceksin ama o yanlış düzeltilmesi gereken bir yanlışsa işte size örneklerini verdim tasih öyle olacak merhametle şefkatle bir anne yüreğiyle olacak ki o insanların birlikteliği daim olsun. Beşincisi güzellikleri taltif et ki gönül alasın iyilikleri çoğaltabilesin. Güzellikleri taltif et ki gönül alasın iyilikleri çoğaltabilesin. Mevla hepimizi bu ilkeler çerçevesinde yürütsün inşallah. Yürüyüşümüzü daha da bereketlendirsin inşallah. Sonuna kadar da hayır yollarında yürüterek inşallah bizleri burada topladığı gibi cennetinde de toplasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.